çabuk la ilahe illallah da zaten bir dakika kaldı bak doktor öleceksin dedi gibi kaba bir uslup insanı neuzübillah yanlış bir işe sevk edebilir. Böyle bir şey olmaz. Ölmek üzere olan kimsenin yanı başında Yasin-i Şerif suresini okumakta, hadisi şeriflerde tavsiye edilen şeylerdendir. <gülüyor> bir Müslüman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 birinci tekbirden sonra istiftah okumak yani Subhanak Allahu Ma ve tabarak duasını okumak e, sünnettir e, ikinci tekbirden sonra da e, salavatları okumak Allahu salli ala Muhammedin ve ala ala Muhammed namazda e, e, kadei ahirede okuduğumuz şekilde üçüncü tekbirden sonra da e, cenazeye mahsus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 vazkerına ve وصغيرنا ve cügrına ve kabirına. Allah mı على napjeti ومن faphiye ala İslam mı mantovfeti minna fatoffu ala lîman. Vuxsa hada meyte bil rauhi ve raahte ve mofrat ve rıdvan. Allah عنه ولقى الأمن والبشرة والكرامة والزلفة برحمتك يا رحمة الروحين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 bu fıkıh kitaplarımızda tahrimen mekruhtur diye kayıt konmuş. tahrimen mekruh demek haram demek zaten. Ağlamak haram değildir. Ağlamak haram değildir. Ee, ama niyâhe haramdır. Vay zamansız öldü vay ıslık çalmalar bağırmalar sesi kesilinceye kadar feryatlar haramdır. Çünkü bu Allahu Teâlâ'nın Teala'nın kaderine ve emrine itiraz manası. Ama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 Cesedi var olsun olmasın oraya varıncaya kadar o ayrıncaya varıncaya kadar kıblemiz elhamdülillah anlamına geliyor bu mezarı mezar'a girenler özellikle kadın cenazesinde e, mahremleri olmalıdırlar. gene avret devam ediyor mahremi Müslüman kadını mezar'a koyacak Bismillah ve billah ve ala millatı Rasulullah demek sünnettir öyle demiş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 Erkekler için sünnettir. Kadınlar için de serbesttir. Ne demek? Kadınlar kabir ziyareti e, yapabilirler ama erkeklere teşvik vardır. Dünya hayatına kapılıp gitmesinler diye. Z kabir ziyaretinde selam vermek sünnettir. Esselamu aleykum ya daral kavmul müminin e, deyip, yani ey müminlerin mezarlığı,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 Baba da olsa, ana da olsa, kardeş de olsa, evlat da olsa cenaze atmosferi üç gündür. Üç gün sonra hayata dönmek gerekiyor. Kadın kocası ölünce e, Kur'an'la sabit dört ay on gün e, kadın e, karalara bürünmüş olur. Bir sakıncası yoktur bunun. Bu unuttuğumuz bir mesele şimdi e, gözüme çarptı. Cenazeler bir camide mesela e, çok cenaze olması halinde o cenazeler topluca da kılınabilir, münferit de tek tek kılınabilir. Tıpkı camide cenazeler nasıl diziliyorsa o şekilde dizilir. Yani cenaze Camide e, saflar nasıl diziliyorsa erkekler, çocuklar, kadınlar şeklinde cenazelerde o şekilde dizilir.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 e, gömme sıkıntısından dolayı devlet cenazeleri uzak e, şehirlere götürün diye bir politika izleyebilir. Böyle bir teşvikte bulunabilir. Nitekim bizim yaşadığımız İstanbul'da böyle bir sorun var. Bunda da bir e, kerahatle beraber bir sakınca yok. Ama sadece bizim ölümüz büyük şehirde kalmasın, baba toprağına gömülsün bir bidat türüdür. Ashab-ı ne Mekke'ye ne Medine'ye gömülemediler.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 Uhud gibi şehit düşenleri kastediyoruz. Uhud gibi şehit düşenleri. Dedik ki orada tedavi görmeyecek. Orada yıkanc e, ölmüş olacak. Onun dışındakiler de inşallah büyük ecirlerle Rablerine kavuşmuşlardır. Ayrı bir konu. Biz onlara normal bir cenaze muamelesi yapacağız. İşin özeti budur. Sallallahu ve Muhammed